Allah Azze ve Celle'nin imanla insanlık ehramının zirve noktalarına taşıdığı bahtiyan insanlar, muhterem kardeşleri, tasavvur ediniz, daha ediniz. Asırlarca önce Medine'nin içerisinden piham ne cidden insanlar yollara düştüler. Allah Resulü Aleyhisselam'ı görebilmek için biz geldik ya Resulallah, seni dinlemeye, buyruklarını almaya, onları hayatımıza tatbik etmeye geldik ya Resulallah. O gece namazları. Onlara tanık olmaya geldik ya Resulallah Biz Senden önceki peygamberlerin ümmetleri gibi Seni Allah ala asayla İşittik Fakat kabul etmiyoruz İşittik fakat soruyor ömer cevap veriyor. Radiyallahu anh. Resul'ün görüşünü almak istiyorlar Tekrar soruyor saat bin Muaz kalıyor. kalkıyor. Ya Resulullah biz Hazreti Musa'ya beni İsrail'in söylediği gibi "İzhab anta wa qa'idun." İşte biz buradayız. Sen Allah İlsek senin ardından denizlere daldığımızda hepimiz helal olacak, içimizden bir kişi tereddüt etmeden ardından denizlere dalacak dilekleriyi arasın Allah. Onlar geldiler kardeşlerim. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam'ı dinlerken içlerinde kartiller var? Abu Uzer Büfale Hazretlerinin kabilesi gibi yol kesme, insan öldürme. Yolcuların mallarını almakla şöhret bulanlar var. Kız çocuklarını diri diri toprağa dömenler var. Yetim yavruların sofralarında ekmekleri alanlar var. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam konuşuyor. Göklerin kapısı açılıyor. Allah maiyyatta bütün varlığınız varlığınız aleyhisselama teslim olma. Allahu ve Resulü bu Allah ve Resulü en doğrusunu bilir ya Resul Allah diyebilmek. İmam Müslim rivayet ediyor. An-Ali-Hurayya radıyallahu anh an-ne sallallahu aleyhi ve sellem kâd. İyâkum vattân. Fe inne dân hadis. Zandan töhmetten uzak durun. Sözlerin en çirkini zandır, buyuruyorlar. Yani töhmette bulunmayın, hani o değişen insanlar, nereden ve nasıl, ne hale geldiler, seyrediniz. Neden? Buyuruyorlar ki, ona ayyaş, ona sarhoş, ona kumarbaz demeyin. Sevmediğiniz insanları kötü ifadelerle mahkum etmeyin. وَلَا تَحَسَّسُوا Sevmiyorsunuz ya, hani sizin o cahiliyede atalarımızın dininde size kalan o kökü almamışlar. Hemen onunla alakalı bilgi topluyordunuz. وَلَا تَحَسَّسُوا Bu tövbe altında bırakmak istediğim, mahkum etmek istediğim insanı nasıl terzih edebilirsin? وَلَا Şimdi Müslüman oldunuz. Artık eski hale paydos deyiniz. İnsanlarla alakalı bilgi toplamayınız. Casusluk da yapmayın. Sen diyorsun ya, onun ne kadar eksiği, kusuru var. Eline kalemi alıp onlarla meşgul olma, onları tağdat etme. Elini, gözünü, kulağını, o hastelerini Allah Azze ve Celle. Başkalarının günahlarını saymak için değil, onun. sevisi olma ve la ve la tefessessu hani onu mahkum etmek istiyor bilgi topluyor Allah Resulü konuşuyor yapma diyor durmuyor devam ediyor ne yapacak bu adam <gülüyor> bu adamda bir yarış başlayacak, geçeyim onu diyeceğim, onun makamı benden daha ileride ilmi benden daha ileride onun beş dairesi benim bir tane dairem var. Hemen bir yarışa Kur'an'ı Kur'an-ı Hakim Hz. Muhammed Aleyhisselam'la ona sesleniyor, buyuruyor ki وَفِي ذَٰهِ لَفَلْ يَتَنَعْ فَسْقِ Eğer yarışacaksan, dünyeli meselelerden değil, evri değil, arabada değil, malda değil, çoruk onun için yarış, var mısın o yolda yarışmaya, şöhretten, şamdan, itibardan geçip uykuları terk edip, dünyayı elinin tersiyle yitip, Allah yolunda yarışmaya وَفِيْ لَا لِكَ فَرْ يَتَنَافَسِلْ Durmuyor, öfkesi patlamış, yoldan çıkmış adam devam ediyor vücuduna Hz. Muhammed konuşuyor en bana iman ettiysen yapma. Valla tehafsuz, dünya kavgaları ve ölümü geçirme. Yarışta kaybedince valla tehasudu, hasede başlıyor artık. Ben bu geçemem, dünyada ölümlü olamam, ona ari olamam deyince hasetlerliğe giriyor. Haset, yani onun elindeki her şeyin yok olması. Kitabı, kitap ağacı varlığı her şeyi yok olsun diyor. Allah Resulü eğer bana iman ettiyse O yüreğini hasede, hasede makşer kılma وَلَا تَحْرَحْسَدُ Artık bakıyor ki bu adam hasette fayda vermiyor hasetle de üldülamıyor وَلَا <gülüyor> Buz'u devreye giriyor Öfkesini onun üzerinden kusmak istiyor Allah Resulü yine konuşuyor bu etme ve ardından وَلَا تَدَعَضُ Yolla dünya giriyor onlara Allah Resulü Aleyhisselam'ın geldiğinde, Mekke toplumunda, Hicaz'da, Medine'de zam var, haset var, buz var, öfke var. Babalarını öldürmüşler, katiller. Öfkeyle birbirlerine bakıyorlar. وَتُوْعِبَادُ ibadullah <Sessizlik> اِخْوَانًا Medine'nin bedelinden Allah'ın kainatı yüzü sürü hürmetine yarattı. Aleyhisselatu vesselam onlara kardeş olduğu çağrısında bulundu. Kardeş oldular. Artık dünya ölçülerine, dünya kıymetlerine bakmadılar. Hep dünya kıymetlerine bakarsanız, geçirdiğinizi fark ettiğinizde artık öfkemize hakim olamazsınız. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam onlara yeni bir ufuk gösterdiler. عَنْ اِلْمُ عُنَى رَضَيَ اللّٰهُ عَنْ بُنَهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَارُمْ اَلْمُسْلِمُ اَخُرْمُسْلِمُ لَا يَضْلِمُ müslüman Müslüman kardeş olacağım ona zulmetmeyecek ona hakaret ona iftida etmeyecek hatta o kadar ileriye gidecek ki onu zalimlerin eline bile bırakmayacak dünyada ne sıkıntısı varsa onun sıkıntısını gidermek isteyecek ve kim bunu yaparsa Allah onun ahiretteki bütün sıkıntılarını giderecek Artık Müslüman kardeşine bakıyor. Ben bunun hangi sıkıntısını gidereyim ki yarın kıyamet günü Rabbim benim sıkıntılarımı gidersin. Kardeşlerim, Allah Resulü konuştular. Ashab-ı o kötü anlayışlarını terk ettiler. Yeniden var oldular, yeniden oldular. Onlar yeni Müslüman oldular. O kadar uzaklaştılar ki o eski anlayışlarından. Hani renge bakıyorlar, diline bakıyorlar babasına, annesine bakıyorlar. Bu ikinci sınıf, üçüncü sınıf diyorlardı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Mute'ye orduyu gönderirken Zeyd bin Hariseyi ordunun kumandanı atamışlar. Kimse de ses yok. Ya Resulallah, bu bir zamanlar köleydi. İkinci, üçüncü sınıf. Şimdi onu nasıl orduya kumandan olarak atadın? demediler. Ahir ömrü, ahirete gidiyorlar. Yine bir ordu hazırlığı var. Yine Medine'de seferberlik, bu defa ordunun başına Nute'de şehit olan bir zamanların kölesi Zeyd bin Habise'nin oğlu Usami'yi atamışlar. O orduda Ebu Bekir var, o orduda Ömer gibi askerler var. Kölenin oğlu Genç Usami'yi kumandan olarak atamışlar. Medine'de itiraz yok. Allah Resulü aleyhisselam ahireti gidiyor, ordu geri geliyor. Hz. Ebu Bekir Halife, Usame'yi yine kumandar olarak atıyorlar. Usame yürüyor, Ebu Bekir Halife Medine'de yaya ilerliyor. Usame utanıyor, atından yere inmek istiyor. Ebubekir Bekir müdahale ediyor. Hz. Resulullah'ın bindirdiğini ben indiremem diyor. Vallahi sen atın üzerinde Ebubekir Bekir yaya yürüyecek diyor senin ayakları da Allah yolunda tozlansın diyor. Ona bakile itiraz edince, olmaz deyiş deyince la laha hubbü uqdeten atadehâ Rasulullah Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın atı düğümü bile çözmem. Nerede onun atadığı, atadığı bir kumandadır. Kölemin diye yaz dediğim. İslam geldi, haberin yok mu ey dünya? Artık insanların rengine ailelerine, soylarına bakılmıyor, imanlarına bakılmıyor. Hazreti Ömer ve kapıda bekleyenler var, Süheyl bekliyor. Ebu er Sufyan bekliyor. Belki saatler olmuş, hala intizar halindeler. Öteden Bilal, kabeşi geliyor, Hazreti Ömer kapıyı açıyor. Seyyidina Bilal, Efendimiz Bilal diyor. İçeriye alınca Ebu er Sufyan'la bir hayret halinde. Bu bir zamanların kömesi var kemen takar medine sokaklarında süründürdü şimdi Ebû Sufyan gibi bir soylu kadında bekliyor Bilal Habeşi cihet giriyor. Hazreti Ömer senin halin yok mu ve sa'ikun elavulun min elmuhacirin Bilal Habeşi'nin makamı yok merkezi yok siyah bir kadını mı olduğu tam imanda en önde yer alıyor Allah senin haberin yok mu? evre'nin namaz kıldığını zanneder biçare kafir insan. Hazreti Muhammed geldi hasret yok, zan yok, buz yok, fitne yok. Müslüman kardeşinin yanında dua ile yer almaklar senin haberin yok mu? Allah Resulü konuşalı tam on dört asıl oldu. Nerede gidiyoruz? Bir an arkadaşım, Suheydi'nin Hepsinin senin farkın var. Ama o geldi, o konuştu. Onun konuştuklarını hayatlarına tatbik ettiler. Artık biz onların önceki hallerini değil, gençlikleriyle biliyoruz. Müslüman Bilal, Müslüman Suhey, Hz. Muhammed'in öğrencisi Ashab-ı Kiram diyoruz onu.